Boşanmak için gerekli olan kelimeleri erkeğin hanımına söylemesiyle yani talak ile yani 3 kez sen boşsun demesiyle iş bitmiştir. Evlilikte üç bağ vardır. Üçü de kırıldığı anda artık o evlilik bitmiştir. İşin en çok dikkat edilmesi gereken yer şurası. İslam'da şaka kaldırmayan birkaç hadise vardır. İşte bir tanesi de bu ciddi işe bakar. Ve kişi boşanmayla ilgili cümleleri sinir, öfke, şaka hali ne haliyle söylerse söylesin bunun geri dönüşüne asla bir geçerlilik sağlamaz. Hadiste şöyle beyan eder. Üç şey var ki onların ciddisi de ciddi şaka da ciddi. Nikah, talak ve ricat. Adam dedi ki vallahi ben çok sinirliydim. Hiç bilmeden ettim. Bir anda gaza geldim hanıma dedim ki ya sen boşsun, boşsun, boşsun dedim. Başka bir tanesi de dedi ki vallahi ben şaka olsun diye söyledim. Birden böyle bir gaza gelmiştim hanıma dedim ki ulan sen de artık boşsun, boşsun, boşsun dedim. Ne ettiysen ettin, ne için dediysen dedim. Sonucu bu işte. Demek bu işin evvelinde dilini terbiye etmeyi de öğrenmek zorundasın. Sahabelerden birisi gelir. Ya Resulallah bazen istemeden bazı sözler ağzından çıkıyor. Ne yapayım ben? Allah Resulü yediklerine dikkat et. Çünkü yediklerine haram karışırsa azaların sana karşı isyankar olur der. Çok acayip hadis değil mi? İnsan haram yedi mi, ağzalarını kontrol edemiyor. Uçukuruna kadar belki de. Kontrol edemiyor yani. Bazen böyle içimiz panik ve endişeli oluyor ya, o kontrol de bu kontrole dahil. Bu kontrol edilmemenin en büyük sebebi yediğimizde haram karışması oluyor. Hafizan Allah. İnsan bu öfke anıyla babanın evine git. Defol git, cehenneme git, ben senin kocan değilim artık gibi kinayeli sözleri boşanmak niyeti ile söylerse bunlar da birer talak sayılır. Bu dönüşün... Ah kardeşim ah. Dönüş çok sıkıntı. Mesela gaza geldin. 3 kere verdim boşu. Tamam mı? Sinir, şaka. Hiç farkı yok. Hiç. İslam'da şaka kaldırmayan bir yer yani. Ardından senin o hanımın başka biriyle evlenmek zorunda. Evlendiğiyle zifaf etmek zorunda. Ondan sonra bir şey olur boşanırsa sen tekrar evlenebilirsin. Sıkıntı değil mi? Ya. İşte evliliğe devam edenler var abi. Evet zina açlıyor yani. Artık evlilik değil o. Haram bir şey o. Ona evlilik denmiyor yani. Adam gaza gelmiş, sinirlenmiş, üç kez söylemiş. Sonra bir şey olmaz diyor, devam ediyor ya. Artık senin gözünde bir şey olmaz da işte dini ikah senin babanın malı değil Allah'tan. Başkasına ait. Mesela boşanma esnasında üç tane boşu ağırlardı da söylemek sünnete aykırı. Bir kez söyleyebilir sünnete göre. İnsan hanımına başka zamanlarda toplamda üç kez boş ol dese yahut bir seferde üç kez boş ol dese artık evlilikleri bitmiş demektir. İslam'da mezhepler hülle şartı ile yapılan evliliğin kesinlikle haram olduğunu beyan etmiştir. Yani 3 talak ile boşadı ve pişman oldu. Geri dönebilmek istiyor. Orada da bir sahte evlilik yapıyor. İşte buna hülle deniyor. Bu İslam'da mevcut değil. Hadiste işte şöyle geçiyor. Talak Allah'ın en sevmediği helaldir. Ama iş zorunlu bir hale gelir. Artık mecbur kalınırsa talağın sünnete uygun bir hali vardır biz. Yine orada da onu uygulamak zorundayız. Ben bu sünnete uygun hallerin bir tanesini söyleyeyim. Siz devamını geri kalanını araştırırsınız. Erkek boşanma esnasında kızgın olmayacak yani kızgın olduğu bir esnada boşanma uygun değil ve boşadığı zaman sadece bir tane talakını kullanacak tek bir sefer diyecek boş oldu diye diğer haklar yani iki kez boş ol deme hakkı köşede duracak İslam sana burada hem ciddi manada düşünme hem de geri dönebilme payı bırakıyor. Ki bizler hatalı insanlarız ve yaptığımız yanlışlardan çok defa pişman olup geri dönebilecek kapılar aramışızdır. İnsan insan bunu en kuvvetli evliliğinde arar. İşte evlilik için aranmak adına bunun boşanma kısmı bir gün lazım gelir iktiza ederse Sünnet uygun yapmak icabıdır. Diğer madde bana en önemlilerinden birisi gibi geliyor. Çünkü bu asrın imtihalarından birisi insan dedikoduyu gıybeti çok seviyor. Boşandın diye bütün sırlar asla ifşa edilmez. O sözler sizin namusunuzdur. Adamın bir tanesi boşanacak olmuş ve meraklılar sormuş. Ya hayırdır neden boşanıyorsun? Adam ben hanımımla sırrımı size ifşa edemem diye cevap vermiş. Adamın yanına gelmişler boşandıktan sonra tekrar sormuşlar. Ya evliyken söylemedim bari şimdi söyle. Neden boşandın? Adam cevap vermiş. Ben yabancı bir kadının sırrını size ifşa edemem demiş. İşte delikanlılık görüyor musun? Bizde hemen bir şey oldu bu, kendini aklı çıkarmak için sırlar ifşa ediliyor. Evet, bitti. Bu kadar.